Arkadaşlarının dostlarının ruhlarına Ayrı ayrı hediye ederek. Onlara da vasılaylayalım Şu bellelerde metrum bulunan Enbiyaullah, sahabe-i kiram Evliyaullah ve salihlerin ruhlarına Yuşa aleyhisselamın Ebu Eyyub el-Ensari hazretlerinin Fatih Sultan Mehmet Han'ın Sair Sultanların Şeyhlerin, mürşitlerin, salihlerin Müminin-i müminat Ve müslümin-i müslüman kardeşlerimizin Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin mücahitlerin, ashab-ı hasenatın, şu camimizi yaptıran İskender Paşa'nın ve bu camiyi tekrar tekrar genişleten, tevsil eden, hizmette tutan, bunların genişlemesi için yardım yapan kardeşlerimizin kendilerine ve geçmişlerinin ruhlarına hediyeleri ilerik vasıtayla ile yarabbak. <gülüyor> <gülüyor> Sahir ve Müslümini Müslüman kardeşlerimize de dereceleri üzere ikram eyle yarabbak. Cümmesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur ya Rabbi. Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar ve memnun ve mesur eyle ya Rabbi. Kabirlerini nur doldur ya Rabbi. Ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Makamlarını ala, derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Evliya büyüklerimizin, pürlerimizin, mürşitlerimizin hünnetlerine, teveccühlerine bizleri nail eyle ya Rabbi. Bizlerle sevdiğim kulların yolunda daim eyle Cümlesine dahil eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmeyle. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle. Dertli olanlarımızın dertlerine devalar bahşeyle. Gönüllerimizin muratlarını ihsan eyle. Niyazlarımızı, minacatlarımızı kabul eyle. İki cihan saadetine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, Müslüman kardeşlerimizin canlarını, mallarını, memleketlerini, diyarlarını hüsün himaye ve ele. eyle. Bunlara tasallut edenleri kahreyle ya Rabbi. Müslümanlara eza, cefa eden, zulmeden, onları katleden, mağdur edenleri kahreyle ya Rabbi. Onların kahr olduğunu şu gözlerimize görmeyi, kulaklarımıza duymayı nasip eyle ya Rabbi. Onların diyarlarını, evlatlarını, mallarını Müslümanlara ganimet ver Yardım. Ezanların sustuğu diyarlara ve daha ötelerine İslam'ı yaymayı nasip eyle Yardım. Şu kafirlerin evlatlarını Müslüman edip yetiştirmeyi nasip eyle Yardım. Küfrü yeryüzünden silmeyi nasip eyle Yardım. İmanı İslam'ı dünyanın her yerine yaymamızı nasip eyle ya Bizi nusretinle teyit ve takviye yarar. Bizi ömrümüzü rızan yolunda geçişirir etmeye muvaffak olan sevdiğim kullarından eyle yarabbim. Hayırlı, sıhhatli, afiyetli, uzun ömürlerle muammer eyle yarabbim. Helal kazançlarla kazançlı eyle yarabbim. Kazançlarımızla hayrat ve hasenat yapmayı nasip eyle yarabbim. Cihatlar yapmayı nasip eyle yarabbim. Arkamızdan da sevap kazanmamıza sebep olacak sadaka-i cariyeler, çeşmeler, camiler, kurslar çeşitli hayır binaları, eserleri bırakmayı nasip eyle ya Rabbim. Huzuruna senin sevdiğin, razı olduğun kullar olarak gelmemizi nasip eyle Rabbim. Şu okuduğumuz hakkını indirdiğimiz Kur'an-ı Kerim'in şefaatine Kendisine salat ve selamlar ettiğimiz peygamber efendimizin şefaat ve iltifatının cümlemizi ve bunları okuyan kardeşlerimizi nail eyle ya Rabbi. giren kardeşlerimizi muvaffak eyle ya Rabbi. İş tutmak isteyen kardeşlerimizi işlerinde muvaffak eyle ya Rabbim. Şifa isteyen kardeşlerimize şifalar ver ya Rabbim. Genillerinde muratları olup niyaz eden kardeşlerimizin niradıklarını ihsan ile yarattık. Bizleri iki cihanda Şâde'a Nuhandâ'n ile yarattık. Huzuruna sevdiğin razı olduğun kullar olarak gelmemizi, Habibi Edib'in muhammed bu Mustafa'na fildes alada komşu olmamızı nasip eyle yarattık. Şu Kur'ân-ı Kerim'i senden duyma şerefini bizlere nasip eyle yarattık. Selâmun kavlem mir Rabbil Rahim, ayetinde bildirilen İlahi selamlarına mazhar olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Cemalini müşahede şerefine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Bihirmeti esma iken celal İslam-ı habib ve bihirmeti esrar-ı suretil Fatiha. Şimdi 4-5 tane kağıt var annem ders almak istiyor, babam ders almak istiyor, dedem ders almak istiyor. Memlekette ders almak isteyen kardeşlerimiz var. Karabük'ten geldik filan diyen efendim kardeşler var. Şimdi gelemeyenlere müsaade ediyorum. Selamımı götürün. Kabul ettiğimi bildiniz. Onların e, kabul ettim. Efendim tebrikleri çeksinler. Buraya gelip de şu anda bizden ders almak isteyen kardeşlerimize de şu anda ders tarifini yapıyorum şimdi. Dinlesinler. Efendim ondan sonra da soruları geniş geniş cevaplandırma imkanımız olur. Beraberce tevbe edelim. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el azim el Kerim kerime lezi ila illa hu el hayyel kayyum ve etubu ileyhi ve es elhü tevbete ve mevkirete vel hidayete vena innehu huve tevvabun rahim. Allahümme ente Rabbi la ilaha illa ente khalaktini ve Ana abduke ve Ana ala ahduke ve vaadüke mestatatü euzbike min şerr ma sanatü ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zendi kavkirli fe innehu la yavkirul cünube illa ente Allah şu mübarek dua ile yaptığımız tevbeimizi kabul etsin. Bizi sevgili kulların cümlesine kabul eylesin. Bu bugüne kadar işlediğimiz hataları, günahları affeylesin. Bundan sonraki ömrümüzde rızasına uygun yaşamayı, günahlardan, haramlardan korunmayı cümlemize nasip eylesin. Şimdi tarikata giren bir kulun ilk yapacağı iş tevbedir. Tevbeyi yaptık, Allah kabul etsin. Sonra kul borçlarını ödemektir. Üzerinizde kul borçları varsa... Kul hakkı varsa onları sahiplerine verin, kimsenin üzerinde hakkını bırakmayın, ödeşin, ahirette sizden davacı olmasın. Namaz oruç borçlarınız varsa onları da ödeyin, kazaya kalan namazları, oruçları ödeyin, onlardan da borç kalmasın. Devamlı abdestli gezin, bu bizim adetimizdir, Efendimiz tavsiye etmiştir. Daima abdestli hazırlıklı olacak, namaz kılınca namaz kılarız, dur abdest alayım demeye lüzum yok, abdestimiz var. Kur'an okuyacaksak Kur'an okuruz. Azra gelirse eşe de la ilahe illallah deyiz. Ruhumuzu abdestli olarak teslim ederiz. Şeytan yanımıza sokulamaz. Hem yaşadığımız zaman hayırımız, bereketimiz çok olur. Hem de şeytandan mahfuz olmuş oluruz. O bakımdan abdestli gözümüz prensibimizdir. Siz yapacaksınız? Sonra her gün zikir vazifelerini yapacaksınız. Çünkü zikir çok şerefli, çok sevaplı, çok kıymetli, çok kolay bir ibadettir. Bunu yapın. Zikri yapacağınız zaman zikri yapacağınız zaman temiz sakin bir yerde yapın. Kıbleye doğru oturun. Gözlerinizi yumun. Zikirde göz yumulur. Namazda yumulmaz. Evvela 25 defa Estağfurullah çekin. Sonra bir Fatiha, üç kulüvallah okuyup bunların sevabını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve pirlerimizin, şehrlerimizin ruhlarına hediye edin. Onların yardımlarını isteyin. Manevi, ruhani yardımlarını himmet ve tölecihlerini taleple niyaz edin. Sonra gözünüz kapalı rabıtayı mevk yapın, rabıtayı nürşit yapın, rabıtayı kalp yapın. Üç rabıta. Ne demek rabıtayı mevk yapmak? Ölümü ölümden sonraki olayları ahireti, kabri, mahkeme-i kübrayı, sıratı, cenneti, mizanı, cehennemi düşünmek demek. Bunları şöyle bir bir gözünüzün önünden geçirin. Meslinize deyin ki, ey neslim sen de öleceksin ha aklını başına topla, bir gün görür ecel şerbetini sen de içeceksin, kabre sende gireceksin hayatının kıymetini bil ölmeden evvel cenneti kazanmaya dairet et, cehennemden paşa'yı kurtarmaya çalış haramlardan, günahlardan kesil Allah'ın yolu gir sevgili kul olarak yaşayabileceksiniz kendinize Rabı i bu ikincisi rabıta bizim göz önüne getirirsiniz karşınıza pirlerimizin arasına Şehirlerimizin arasında oturmuşuz Güzel, mübarek, nurlu bir yerde Siz de karşımızdasınız diye düşünün Gönlünüzü gönlünüze bağlayıp Gezdet olan feyiz ilahiye muntazır olun İnsan şeyhine rabıta yapınca O rabıtadan Kendisine çok feyizler gelir Rabıta sevgiden oluyor Müminin mümini sevmesi çok Güzel ve hayırlı Ve faydalı olduğundan Şehine rabıta yapınca Çok hayırlar hasıl olur Manevi bakımdan terakki eder, ilerler. Sonunda Resulullah Efendimiz'e rabıta yapacak hale gelir. O bakımdan rabıta-ı çok sevaplı, kıymetli bir şeydir. Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden delilleri vardır. Halid-i Bağdadi Efendimiz bu konuda bir büyük risale yazmıştır. Ve bu risale de Necip Fazıl, Maşallah gayretli bir insan bir kitap halinde rabıta şehir şerif risalesi diye yazmıştır. Çok da güzel anlatmış orada. Orada okursanız göreceksiniz. Rabıtayı görüşürüzle güzelce yapın. İki. Rabıtayı kalp demem ne demez? Başınızı kalbinizi eğeceksiniz. Kalbinizi iç aleminizin kapısı penceresi gibi düşüneceksiniz. Nasıl pencereden kapıdan dışarı çıkınca uçsuz bucaksız bir alem varsa insanın kalbinin ötesinde de uçsuz bucaksız gönül alemi var. Gönül alemine geçtiğiniz mi? Gözünüzü kapattığınız mı? Gönül alemi uçsuz bucaksız bir alem. O gönül aleminde gözünüz kapalı Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşüneceksiniz Efendim Ve şöyle diyeceksiniz Yarabbi Senin zikrine oturdum Bak ben senin iyi kulun olmak istiyorum Şimdiye kadar hatam, kusurum, günahım çok Ama pişmanım Affıma geldim Aff diliyorum Beni affeyle Beni de sevdiğin kulların arasında kabul eyle Yarabbi diye dua edeceksiniz Çünkü Allah dua edeni sever İsteyene de ismediğini verir O bakımdan böylece dua edip Zikre öle başlayın Zikri nasıl yapacaksınız? Evvela 25 defa estağfurullah çekeceksiniz Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah Ve Demin söylediğim ilk ev 25 estağfurullah'tan ayrı Onu çektiniz, bir fayda eşkulü Allah'a şey yaptınız Şimdi yine estağfurullah çekeceksiniz 100 defa 100 defa la ilahe illallah diyeceksiniz Bin defa Allah Allah diyeceksiniz, her yüz defasında durup ilahi ente maksûdî din. İlahî ente maksûdî ve rıdâke maksûdî. Bunu öğrenin, bu bizim çok önemli bir sözümüz. İlahî ente maksûdî ve rıdâke maksûdî ne demek? Ya Rabbi, muradım, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum demek. Yani niyetini terçinliyor yani. Bu çok önemli. Sonra, 100 defa salavat-ı şerife de getirin. Peygamber Efendimiz'e günlük vazifeleriniz arasında bu da olsun. Yüz defa da gülüvallah okuyun. Bunların hepsi çok sevaplıdır. Uzun olmasın diye, sevaplarını sonra anlatırız diye, derslerde duyarsınız veya kitaplarda okursunuz diye kısa kesiyoruz. Bunlar bitince el açıp dua edersiniz. Kendinize, geçmişlerinize, sevdiklerinize, arkadaşlarınıza, dünyanıza, ahiretinize ait dualar edebilirsiniz. Dua da ibadettir. Allah dua etmeyi selam isteyin. Kendinize de isteyin, sevdiklerinizde de isteyin. Duadan bizi de unutmayın. Şimdi günlük fikirleriniz bitti. Başka ne yapacaksınız? Üç esas söyleyeceğim. Bir, ibadetlerinize dikkat etmek. iki günahlardan kaçınmaya dikkat etmek. Üç, ahlakınızı güzelleştirmeye dikkat etmek. Demek ki tarikatta üç ana şey söylemiş oluyoruz. Efendim bir, ibadetlere gayret etmek namazları evvel vaktinde kılın, cümayi cemaati terk etmeyin, cemaatle namaz çok sevaptır, sonra farz namazlardan ayrı sevaplı namazlar var, onları da kılın sabah namazından sonra işrak vaktine kadar camide oturup işrak namazı kılarsa bir hac ve ömre sevabı var İşrak namazını tavsiye ederim bir, sabahla öğlen arasında dört rekat, sekiz rekat, rekat duha namazı var o da hadis-i şehirde tavsiye edilmiş ciha namazında tavsiye ederim 2 akşam namazının arkasından evvabin namazı var 2 rekat, 4 rekat, 6 rekat, 12 rekat 2 rekat da olsa evvabin namazında tavsiye ederim 3 gece yatarken taze atlası alacaksınız 4 rekat namaz kılıp öyle yapacaksınız çünkü bütün geceniz ibadet etmiş gibi yazılır gece namazı bu da 4 geceliğin uykuyu bölüp kalkıp teheccüd namazı da kılın dönün geçti o da çok sevap 5 bu sevaplı namazları Büyük bize hatırlattıkları için Ben de size bu tarikata girişte Bu namazları da kılın diye Hatırlatıyorum. Bu namazları kılın. Pazartesi, Perşembe günleri Oruç tutun. Bu Muharrem'in Recep'in, Şaban'ın Zilhikce'nin, Şevval'in Duyduğunuz oruçları var. Sevaplı. Ramazan orucundan farklı. Onları kaçırmamaya çalışın. Böylece çeşitli sevapları elde etmiş olursunuz başka neler yapabilirsiniz ilim öğrenin çok sevap Kur'an öğrenin, ilim öğrenin başkasına öğretin çoluk çocuğunuza, komşunuza, arkadaşınıza, kardeşinize o da çok sevap cihat edin, malınızla, canınızla, dilinizle aklınızla, kaleminizle, fikrinizle İslam için çalışın bu da çok sevap hayır hasenat yapın paranız, kulunuz varsa yetimleri bakın, gözetin diyor ki peygamber efendimiz Yetimlere bakan cennette benimle böyle olacak elini böyle yapmış parmaklarını. yani kafiriz yetiğimi eneveh böyle kehaseyni fil canlı cennette böyle olacağız buyurmuş ne demek komşu olacağız demek yetimlere bakın dullara bakın fakirlerin yardımına yetişin açları doyurun çıplakları giydirin hayır yapın namınız sevabınız yürüsün Allah razı olsun sevaplı işlere koşturun Sonra takva ehlı olun, günahlardan kaçın. Çok yaygın bir günah belasına tutulmuş ümmeti Muhammed. Yaygın yani herkeste var. Çok günahlı. Kadınlar açılmış günah, çıplak günah, sessiz sessiz Allah diye düşünür gibi. <gülüyor> mübarek etsin. İşte böyle sessizce kalbinizden Allah demeye de gününüzün her zamanında, her saatinde, her yerde gayret edin. İçiniz Allah Allah desin. Sevabınız çok olsun. Allahu Teala Hazretleri ahirete vardığınız zaman mükafatlar versin. Buna da zikri kalbi derler. Kimse bilmez Kalbiniz Allah diyor. Yolda, işte, gece de, gündüz de çalışırken, otururken hatta yatarken kalbiniz Allah Allah diyor. Buna çalışın. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yubayieuneke innemâ yubayieun Allâh. Yedullâhi kavka eydîhim. Fe men Bu bir sözleşmedir, ahittir. Söz verdiniz, tarifada biliyorsunuz, derviş oluyorsunuz. Allah'ın iyi bir Müslüman kulu olacaksınız Resulullah'ın yolunda yürüyeceksiniz Evliya yoluna girmiş oldunuz Ahdinize sadık olun Allah ahdini bozanlardan Sözünden, demeklerden etmesin İstikametten ayırmasın Şeriatin ahkamına, Kur'an'ın yoluna Resulullah'ın sünnetine uygun yaşamayı nasip etsin Tarikatın inceliklerini öğrenir Allah'ın sevdiği bir kul olarak yaşayıp huzuruna arif, aşır, halis, muhlis sevdiği bir kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrân suretü Fatiha. Enteresan sorular var. Onları cevaplandırayım. 5-10 tane daha fazla. Birisi diyor ki Elvâîdetü de mevûdetü finnâ hadis-i şerifini izah eder misiniz? Ramızda bulamadım diyor. Arayalım, tahkik edelim inşallah. Ben de şimdi buraya baktım, bulamadım. İkinci cilgine falan bakarız. Rabıtalarda sizi gözümüzün ne getiremiyoruz. Ne yapmanız lazım? Buraya çok geleceksiniz. Bizimle çok muhatap olacaksınız. Sevginizi daha arttıracaksınız ki olsun. Sakal bıraktım duasını yapabilir misiniz? Tabi yaparız. Allah mübarek eylesin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eylesin. Daha daha öteki sünnetleri de icra edip Allah'ın sevgili Peygamber Efendimizin efendim makbulü bir kulu olmayı nasip eylesin. Başkası soruyor. ama bir yiyum var. Annesi ölmeden önce hakkını helal etmiş beş dakika sonra etmemiş. Çok huzursuz diyor. Ne yapması lazım? Ben ona bir müjde vereyim. Bir insan ama olur da ona da sabreder Allah'ın kaderi böyleymiş diye tahammül ederse onun mükamahatı cennet. Ondan müjde olsun bir kere. Sonra annesi bir hakkını helal etmiş o zaman hakkı helal olur. Ondan sonra helal etmemiş bir şey olmaz. Çünkü önce, önce helal etti, haklar helal oldu. Yani sözsezdir, ilk başta helal etti sonra ihtiyarlığından, bunaklığından yaşlılığından, şaşkınlığından efendim hiçbir şey olmaz, korkmasın annesine de dua etsin, senisine de dua etsin silindi bir kere yani helal etti ya zaten amalından şeyi kazanmıştır hayırlısıyla evlenmek istiyorum efendim ama maniler diyor, dua buyurun diyor Allah hem mani imkanlar versin bu kardeşimize evlenmesi için hem de manevi şartlarla mü mücehhez güzel bir eş tasip eylesin. Ablam trafik kazası geçirdi, rahatsız dua eder misiniz, diyor. Allah bütün hastalarımıza ve bu efendim ablasına şufalar ihsan eylesin. Efendim, acilen sıhhat ve kesbi afiyet eylesin. Salat-ı tincina okurken ellerimizi ters çeviriyoruz. Ne anlama geliyor? Bunu merak ediyoruz diyor. Peygamber Efendimiz yapmış. Yani güzel bir şey isterken el açılıyor. Felaketli, belalı, musibetli bir şeyden bahsedilirken beni koru derken eller ters çevriliyormuş. Bunu okudum burada. Geçti Ravuz Hadis-i Şeriflerinde. Duanın adabındandır Güzel şey istenirken el böyle açılır. Kötü şey istenirken el aşağı doğru çevrilir. Evet efendimiz böyle yapmış. Allah'a ecir naminenler ne diyoruz? yarabbi cehennemden Bizi azat et, cehenneme atma bizi. O zaman el böyle olacak. Allah'ın meccirna minenler, Allah'ın meccirna minenler, Allah'ın meccirna minenler, Ve el hînler zennetem eder hayır verenler. ne oldu el böyle döndü? Ha, güzel şey istenince el yukarıya dönecek. Kötü şeyden Allah'a sığınırken böyle el olacak. Salat-ı da salaten e, ı tüncünâ <gülüyor> min cenîl ehvâli vel korkular demek. afat afetler demek. O zaman el böyle aşağı olacak. Menfil bir şeyden Allah'a sığınılıyor. Güzel şeyi istenirken el açılıyor Usul bu Hepsini soraya sokuyoruz şöyle Sonra Yeniyetimizde aleni olarak işlenen günahlara müdahale açısından Müslümanın sorumluluğu nedir Müslümanın gücü yetiyorsa dinahı yaptırtmayacak Sorumluluğu budur Efe misin sen Efeyin evelallah Mahallede sözün geçer mi Geçer evelallah Ağ mısın Ağın tamam Ağalığının, eserinin olduğu yerde günah yaptırmak. Sözün geçiyorsa, gücün yetiyorsa gücün yettiği yerde günaha yaptırmamak Müslümanın vazifesidir. Hocam gücün geçmiyor, zıpırlar beni dinlemez, haydut herifler döverler, severler. laf anlatamam, güç yetiremem. O zaman söyleyeceksin. Bak hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz yasaklamış ayette böyle günahdır diyeceksin. Bunda, bu da bir vazife. Yani Mâni olamıyorsun, hiç olmazsa söyle, nasihat et. Nasihat ediyorum da dinlemiyor. Efendim dinle, söylüyorum söylüyorum, kendim söylüyorum, kendim dinliyorum filan. Tamam o zaman içinden huz edeceksin günaha, günahlıya. Niye böyle yapıyor diyor, ben buna razı değilim diyeceksin. Bu da imanın aşağı derecesi oluyor. Yani yüksek derecesi şey yapmak, engelleyebilmek. Aşağı derecesi de katılmıyor, sevmiyor ama ne yapsın bir şey de yapamıyor. Mesela açıktan ahlaksızlık yapan birisine diyor, Ya Rabbi bu edepsiz bu Aisha yakaransın ölsün mü demeliyiz veya başka bir şey mi yapmalıyız diyor. Yani adam edepsin, kahret yani şunu, Aisha's adına tutulsun, inin inim, inim mi diyeceğiz, ben demek istiyor. Tabi beddua etmek iyi değil. Peygamber Efendimiz diyor ki ben lanetçi olarak indirilmedim peygamber efendimizin sahabesi işkence ki peygamber efendimize gelip dediler ki ya resulallah sen sözü, duası, makbul bir insansın beddua et şunlar kahrolsun hayır ben beddua edici lanetçi olarak gönderilmedim ya Rabbi benim kalbimi affeyle hidayet eyle doğru yola serteyle çünkü bilmiyorlar diye dua ediyordu yani kahrolsunlar diye dua etmiyordu islah olsunlar diye dua ediyordu niyetimiz iyi olacak amcamızın bir kız çocuğu oldu ismi Nesibe olsun oluyor, O değerli aklıma Efendim Allah hayırlı evlat eylesin salih affan eylesin Yapmaya çalıştığımız faaliyetler için sizden dua istiyoruz Allah hayırlarda Aslan gibi kuvvetli eylesin Efendim Nice nice hayırları yapma Muvaffat eylesin Efendim, Tezvetini refik eylesin Yüzükleri sağ veya sola takmanın Bir mahturu var mı? Efendinin sol eline takmış Yüzüğü sol parmağına taktığına dair rivayetler var. <Gülüyor> Bazı kimseler haşa kendi eşini yaratabilir mi? diyorlar. Ne cevap verelim? allah Teala Hazretleri mahlukatı yaratıyor. Neyi isterse yaratır. Efendim ama şeriki naziri olmadığını beyan ediyor. Vah, vahidiyetini, ehadiyetini, vahdaniyetini Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. Öyle. Onun e, rızası, arzusu öyle. Dilediğini yaratır. Yaratmasının da ne istikamette olacağını Kur'an-ı Kerim böyle bildiriyor. Birisine bir yer ikram etmenin mahsuru var mı? İkram eden edebilir de ötekisi nezaketen kabul etmeyecek. Yani bir yerime otur diyor tamam o ikram ediyor ama ötekisi o mağdur olmasın diye kabul etmeyecek tamam sağ ol teşekkür ederim bize, bulduğu yere oturacak hedef bu yani ikram edebilir tabi ise kabul etmeyecek Ayaklarından levhan cilt hastalığı var Levan levhan cilt demek istiyor tamam <gülüyor> hastalığı var doktor tavsiyesine göre biraz içsin suyla pansuman yapıyorum. Akdastan sonra manazıma manisi var mı? Şimdi istikloda alkol var ya bir şeyle oluşturuyor şeyini onu soruyor. Mahsuru var mı diye. Pansumanını yaptıktan sonra pansuman yaptığı yerleri yıkarsa ihtiyata daha uzun olur. Çünkü bir bazı alimlerin kanaatine göre alkol necis olduğundan oralarına necaset bulaştırmış oluyor. Onu yıkaması lazım. Öyle yap. Rabıta da şirk korkusu var zamınıyla bazıları müteredditle buyursunuz. Şirk yoktur, rabıta sevgidir, muhabbettir, bağlılıktır. Ebu Bekir Sırdık Efendinizde de vardı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz evinde otururken Resulullahı daima karşısında görürdü. Halaye ise karşısında görürdü. Evde otururken utanırdı böyle, ayağını uzatamazdı. Rabıtanın şeyinden, kuvvetinden yani, rabıta sevgiden olan bir şeydir mansıri yoktur, sahabe olan bir şey olduğundan sonu da sonu da güzelle gider yani fena bir resul makamına götürür o bakımdan iyidir. Bizim 8 yaşında amcamız var bu amcanın maddi manevi rahatsızlıkları var, Duanızı istiyoruz. Seninse öğlen bugün öğlen namazında okuyacaksınız ama mümkün olmadı bu amca 4 iş içinde olduğunu söylüyor, dua niyaz ediyor, tekrarla. Allah korktuklarından emin etsin. İçine huzur ve ve sükunet versin. Huzurlu nasip, ahdiyen bir amca olsun. Huzur içinde yaşasın. Rehimlerinden kurtulsun. Kusurlarından kurtulsun. Yurt dışı yüksek lisans imtihanını kazandık diyor bir başkası da. Çok şükür diyor. Tebrik ederiz. Türkiye'de kısa bir süre yabancı dil kursu, kursu görüp yurt dışına gönderecekler. Yüksek lisans ve doktora olarak döneceğiz. Kazandığınız üniversitede zorunlu öğretim görevliliği yapacağız. Çok güzel üniversite hocası olacak. Yalnız yurt kişime bekler gitmesinler. Neden? O gavul kandırıyor. Annem ediyor, kallem ediyor, ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. bizimkilerde ava ava aval batarken tuzağa düşüyorlar. Çok. Çok kesin. Çünkü profesyonel. Çünkü ilk akıdan onlara ders öğretiyorlar. O dersleri veriyorlar. Onlar da daireleri geniş. Gelirler, sürünürler, sokulurlar, girerler, çıkarlar. Onun için oraya evli gitmesi lazım. Neden? Dayanamaz. Pekar bir çocuk olarak gider, sana uyar, nefsine uyar, aldanır, kana. Karısıyla, çoluk çocuğuyla gitsin, at olsun edebiyle. Böyle bu sözümü dinlemeden giden birisi var, bir sene tahmin etti bir yerde. Ondan sonra evine mektup göndermeye başladı. İşte bu kızla tanıştık. Müsaade eder misiniz? O katili yani dinmenle cevizlenerek cevaplar gitti. Biraz daha ses çıkmadı ben. Hatta da bir cevap geldi. Biz kilisede de kendimiz nişanlandık, evlendik. Kalan şeyler. Eğer kilise de değil de neyse yani resmi işleri yapılmıştı. Hem de kız şeye de razı olmadı. Müslüman olmadı Ben dinimden memnunum demiş. Dinlen memnunsun ama Allah memnun değil yani böyle oluyor kanıyorlar yani çocuk iyi çocuk, İbrahim'imiz yani sevdiğimiz insan anası babası iyi, dayanamıyor çünkü ben Avrupa'ya, Amerika'ya gittim biliyorum fettam şeytan, yani hepsi çok şey. öyle kısa etek yiyor ki öyle kısa etek yiyor ki aklınız durur Ve öyle zavubali hareketler yapıyor ki aklı durur insanın e onun için, ona tahammül etmek için ne olmak lazım? İyi Müslüman olmak lazım, evli olmak lazım. Sakin durmak lazım. Beker gitmeyin, hiç tavsiye etmiyorum. Beker gitmeyin. <Gülüyor> özel görüşmek isteyenler bilmiyorum. Artık şeyden şöyle baktım, adım ayabilir, olur mu? Sırı sıkılam terliyim, içeride banyo yapacağım falan. Hayırlı bir işinizin olması için bize dua eder misiniz? Allah hayırlara erdesin, gönlümüzün muratlarını versin, içeceğini de bahtiyar eylesin, helal kazançlar nasip eylesin, iyi kimselerle karşılaştırsın, iyi işler yapsın. Muhasfede yanında sigorta ajantalığı da yapan bir yere girmek istiyorum. Girmem caiz midir? Ne buyursunuz? Tabii o sigortanın üzerinde efendim, ulemanın ihtilafı var caiz olmadığını söyleyenler Hele bugünkü Türkiye'deki uygulamasıyla Sigorta şirketleri kazanıyor Sigorta edilenler göstermelik falan oluyor Pek şey olmuyor Efendim Nakşibendi tarikatındayım Sizin zaten yani bir yerde Sizin terbiğinizde girmende bir sakınca var mı? Pekala Madem siz gibi sevmişsiniz Bizi sevdik Allah razı olsun Efendim Düğün programımız var Şerifleriniz bizi çok memnun memnunacaktır diyor. Bilmiyorum şu anda aşağıda herhalde daha vazifemiz gitmedi. Bir terse geliriz. Şöyle bir tebrik etmek isteriz. Allah razı olsun. Allah nasip etsin. Gelemezsek de inşallah evinize çay içmeye yemek yemeye geliriz. Çağırırsınız. Efendim İmam Hatip Lisesi talep etseyim. Yazın sakal bırakabilir miyim? Güzel. Bırakabilirsin ve bırakman lazım. Neden? Sakalı zaten sen kendi isteğinle kazımıyorsun. Okul ilerisini mecbur tutuyor diye mecburen kazıyorsun. Mecburiyet olmayınca sakal büyüyecek. Mecburiyet olunca vebalet ekilir ağır. Konya'da bir kardeşimizin hanımı doğumdan sonra hastanede düşmüş. İki yıldır yatıyor. Şifa bulması için dua bekliyor. Allah şifalar versin, geçmiş olsun. İnşallah kes afiyet eylesin, ayağa kalksın. Birkaç tane kaldı. Tamam bitiyor yani eklem romantizması kart rahatsızlığı olan bir kardeşimiz için şifa duası bekliyor arkadaşlarımız bütün hastalarımızın şifa bulması için bir fahiyat oku verelim <gülüyor> azıcık kağıt göndermeyin artık gitsin bir yerde donduralım şeyi. Sigara günah mıdır? Şimdi sigara üzerinde alimler ittifakla ilk çıktığı zaman haram demişler. Dört mezhebin kadısı Mekke-i de sorulan sorulara anefi, şafi, manifi, hamdeli hepsi haram demiş. Elinde kitaplar var bu hususta. Kesinlikle haram demişler. Neden? Çünkü biz şey biçeyi sarıyorsun, dumanını çekiyorsun. Duman haram. Yani dumanı haram. Şimdi bazı meselelere göre şu anda haram tabi israf olması haram, sıhhate zarar vermesi haram. Bazılarına göre de kerahati tahviniye ile mekruh. Yani harama yakın bir kerahatla efendim mekruh yani yapan güneşler olur. Ama sıhhate de zar zararlılığı kesin kanser yaptığı garanti sizlere içen insanın yavaş yavaş kendi vücuduna kastettiği yavaş yavaş intihar kesin çok net olarak günahtır. İçilmemesi lazım. Efendim işte hıksa mutsa filan hıksı Bu işin hakçası doğrusu bunun içinmemesi günah oldu. Borsdan kurtulamıyorum ne emredersiniz diyor. Muhkrem kardeşlerim borçlu olmak iyi bir şey değildir. Belki bilmiyorsunuz Efendimiz hiç tavsiye etmemiş Sonra borçlu olan bir insanın Katık bile alması doğru değil Önce borcunu ödemesi lazım En iyisi borçsuz yaşamaktır Onun için borcu heves etmeyin Dişinizi sıkın Yani bizim Türkiye'de ben biliyorum En fakir insanın durumu bile tarihte Eski zamanlardaki insanların durumundan çok daha iyidir 3 gün 5 gün aç durma tahmininiz var mı sizin? Nice alimler biliyorum 3 gün 5 gün yemek bulamamış yememiş. Yoksulluk yaygınmış, üretim azmış, kıtlık çokmuş. Peygamber Efendimiz'in zamanını biliyorsunuz hurmayı birisi alıyor ağzına az yemiyor, Ötekisine veriyor az yemiyor. Yani bu durum şimdi var mı? Herkes hurmayı luk diye yitar, elmayı şık diye atar ardına. Her şey var yani ne kadar fakir biri olsa. insan İnsan çarşamba pazarına herkes gittikten sonra bir dolaşsa 10 ton incir toplar. Eskiden ot bile yokmuş yani. Şey anlatıyor bir hacı amca, Amerikan amca olsun, çok takva ehli bir amcaydı. Biz diyor Bayburt'tan 30 küsur kişi çıktık aile, Ankara'ya geldiğimizde 3 kişi kaldık diyor, öyle öyle diyor. O Yunan, şey, Rus harbinde diren. O zaman diyor, otların her çeşidini yiyordum yollarda diyor. O süslü, dikenli otlar vesaire, ağızlarımızın şurası yara oldu diyor. Yiye yiye. Yani... Şimdi o sefaletler yoktur. Eskiden ayakkabı bulunmazdı, kumaş bulunmazdı, şeker bulunmazdı, gaz bulunmazdı, kibrit bulunmazdı. Şimdi bolluk devridir. Onun için mümkün olduğu kadar boyca ulaşmamaya gayret etsin. O sonu ödeme, himmet etsin. bir birbirleriyle konuşmuyorlar, küstürüyorlar. duruyorlar. Dua eder misiniz? Küs durmak haramdır. Hadis-i şerifler var. Buhari'de vesairede, sahih hadis kitaplarında çok hadis-i şerifler vardır. Onları okuyun. Ben, yani şöyle kitapları karıştırırsanız, 30 tane, 40 tane, 50 tane hadis bulursunuz bu konuda. Müminin mümine 3 günden ziyade durması haramdır diye hadisler bulursunuz. Onları okuyun, haram. İçki haram, kumar haram, zina haram, küstük de haram. Küsturmayacak. rahatsızlığımız için dua ederseniz memnun oluruz diyor. Allah şifa versin. Tamam. Efendim. Bugün Amerikan gemilerinin Bağdat'a kürze saldırısında bulunduğunu haberlerden öğrendik. Bu olayı Amerikan temsilcilerinezinde protesto etmemiz nasıl olur? Hiçbir şey yapamıyorum. O yüzden onları protesto etmek istiyorum. Tabi her Müslüman efendim yapması gereken Efendim, hayırları yapacak engelleme muhtemel oldu her şeyi engellemeye çalışacak ve reaksiyonunu kızgınlığını haksızın karşısında onun haksız olduğunu söylemesi vazifesini yapacak Bosna için, Hersek için, Azerbaycan için Bağdat için her yer için aktif olacaksınız yani hararetle tavsiye ederiz. oğlum vakıf bir imam hatı üniversite imtihanlarında başarılı hayırlı bir fakülteye girmesi için dua istiyor. Allah hayırlı bir tahsil nasip eylesin. Hayırlı evlat olsun. Allah yolunda yürüsün. Şimdi sonuncuk kağıt. Tarikatta şey kaç kişiye icazet verebilir? Bunun tahdidi yoktur. Yani isteyene icazet verir. Bizim tarikatımız kimlerden geliyor? Bizim tarikatımız beş tarikata bağlıyız. İmam-ı Rabbani'den Bahaddin Nafistent Efendimiz'den Efendim, Tep Peygamber Efendimizden, Ebubekir Sıddık Efendimizden geliyor. Kadiri tarikatımız Hazreti Ali Efendimizden, Atil Kadir Celalani Efendimizden doğru geliyor. Şeyherveli tarikatımız İmam Şeyherveli Efendimizden doğru geliyor. Keşki tarikatımız, efendim Kübrüvi tarikatımız var. Hepsi efendim şeyden geliyor. Halid Bağdadi efendimizde en son efendim Bağdatlı Halidli Bağdadi Efendimize geliyor. Oradan Gümüşhaneli Efendimiz, Ahmet Siyad Efendi bu okuduğumuz hadis kitabının yazana geliyor. Oradan hocamız Muhammed said bu seviyeden bize geliyor, size geçiyor. Elhamdülillah. Ee, i̇cazet ve şecereniz var mı? Evet, elhamdülillah. Hocamızdan iznimiz, icazetimiz var. Sağlığında bizi görevlendirmişti. Ee, şahitli, ispatlı olan bir husustur. Babam işçi tasarrufa teşvik şefinde nema adı altında bir miktar para veriliyor. Efendim daha sonra bunlar daha fazlasıyla geri veriliyor. Bu parayı ne yapmak lazım? Şimdi nema demek bir parayı çalıştırıp elde edilen kâr demektir. Paranın neması demek. Çalıştırıldıktan sonra hasıl olan kar demektir. Çalıştırılıp kâr etmek ve kârı bölüşmek caizdir. Ama parayı efendim alıp da fazlasını vermek o faizdir. Yani iratsız, karşılıksız bir parayı alınan miktardan fazla vermek fazlalığı faizdir. Çalıştırılık veriliyorsa caiz olur. Efendim fazlalık olarak veriliyorsa faiz olur. Lema caiz olur, faiz haram olur. Eğer adı neva olup da aslında faizse hani bu, bu işin adı ne? Bu işin adı ölür Ama aslında ne? Saran ediyor Adı ne olursa olsun mesaktır. Yani isimlendirmenin şaşırtmasına bakmamak lazım. Formülüne, veriliş şekline bakmak lazım. Kesin garantili, önceden belli bir fazlalık veriliyorsa faizdir. Alacak, hayır yerine verilir. İslami hizmete verici Bizim Memleketlerde ana dil Arapçadır efendim, Ana dilde e, Bazı hocaların Arapçası fasit değil deniliyor Bizim hocalar öyle diyorlar diyor Şimdi Bizim ilmel dediği Bu kardeşimizin Türkiye'nin içinde Mesela Siirt olabilir Mardin olabilir efendim Oranın Arapçası filan var Oranlar Arapçası hiç fasıst değildir. Yani onlar hani beğenmiyorlar ya. Şimdi biz mesela üniversitede edebiyat fakültesinde Arapça okuduk, Arap dilini ve edebiyatı okuduk filan. Bizimki siyahlı bir arkadaşımız vardı, ikisası gidiyordu. Dedi ki ne yapıyorsun? Ebu Talh el Isfahani'nin Kitabul Edebiyesini okuyordum ben. Şubüksel i̇şte okuyorum dedim. Yardımcı olayım dedi. Benim adam dilim Arapça'dır dedi. Olur, yardımcı ol dedim. Ben paragrafı verdim, oku dedim. Ben dedi, sen oku, ben sana tercüme edeyim. Ben o çok edebi bir metin, onu okudum, hiçbir şey anlamadım. Yani onların Arapçası, Avam Arapçası'dır, Ammi Arapçası'dır, yeterli değildir. Medreselerde okuyan hocaları daha iyi Arapça öğreniyorlar. Malum bilirsiniz mesela Karadeniz'de Türkçeyi biraz başka türlü konuşur. Ya göçmense, efendim biraz Türkçe'yi başka türlü konuşur e, oğlum bunlar yani biz Arabi'nin Türkçe olduğu için, Arabi'yi sonradan öğrendiğimiz için telaffuzlar veya kullanım eksiklikleri olabilir. Mesela sabahleyin Kanada'dan bir profesör geldi biz Çatpat İngilizcemizle konuştuk laf arasında dedi ki ben sizin İngilizcemiz'i çok mükemmel buldum, çok beğendim dedi, Ben de koltuklarım kabardı sevindim ama biliyorum ki eksik dedim ki kelimelerim az, yok dedi krafosumuz güzel dedi. Bu bakış açısına göre dolaş değişir. Elbette biz İngiliz gibi İngilizce konuşamayız. Arap gibi Arapça konuşamayız. Benim Arap bir asistanım vardı. Suudi Arabistan'da asistanım. Ben ona doktora yaptırdım. Gitti Arabistan'a hoca oldu. O derdi ki, hocam biz Arapça kitap yazmış diye adamın kitabını aldığımız zaman elimize daha ilk sayfasını şöyle açıp bir okuduk mu bu adam Arap mı? Yoksa Arap değil de Arapça bir eser mi yazmış? Menşe'nin şık diye anlar, anlarız derdi. Anlaşılır. Hakikaten ben de Türkçe bir eser yazmış bir insanı alayım. Veya birisini dinletirsinler bana bu Suitsli mi, Diyarbakırlı mı, Allah bilmem ne filan bir işinden, Karadenizli mi, efendim, Nide'li mi, Aydınlı mı, Antalya'lı mı? Şık diye anlarız. Bu normal. Ama yani Arapçanın incelikleri, edebiyatının güzellikleri bakımından yani... Ben Arabistan'da futbol okuyan insanların yanlışlarını çıkartabiliyorum. Yani yanlış olduğunu, yanlış cümle kullandığını düzeltebiliyorum, şey yapıyorum. Tabi biz Arap bir gitmedik, oralarda tahsil görmedik. Efendim Arapça uygulamamız yok, kitap kitap Arapçası'dır. Okuyoruz, şey yapıyoruz, yani bizimki öyle gezmek vesaire tarzında değildir ama böyle olabilir. Biz fakültesinde öğrenciyiz, sınav dönemindeyiz, dua istiyoruz diyor. Efendim, eh Allah zaten dua etik o istemeden, üstün muvaffakiyetler nasip eylesin. İki de ı olsun, Allah hepinizden az olsun. Şuna da imza edeceğiz galiba. Şimdi <gülüyor> bu Kolunu doğrulayış, neydi baş başı Bu aptal bir dedi yani işte <gülüyor> fazlaca. Çok da pek Çok da dergiden çıktı. Allah aşkına, işte, özel bir şey yapamadıysa, mütevazı dedim. Ben yine demek, çok sürat. Allah kahretsin, Allah ne yapıyor? Ne? Doğru. Allah,